Evet, hocam malumunuz pazar günü Mevlüt kandili idrak edilecek Bazı çevreler tarafından Kandiller bidattır Dinimizde böyle şeyler yoktur Bunların kutlanması da hoş değildir Gibi bir takım düşünceler Serdediliyor Bunun gerçeklik payı var mı Yoksa kandillerin dinimizdeki yeri nedir Öncelikle şunu söyleyelim Bidat nedir Önce bu kelimeyi Bulmamız lazım Sonra da Kandil bidat mıdır, değil midir, onu irdelememiz uygun olur. Bidat, kelime manası itibariyle, sözlük manasıyla sonradan olan şey demek. Mesela diyelim ki siz benden yaşça küçüksünüz, benden sonra dünyaya geldiniz. Hı hı. Bana göre nesiniz siz? Bidatsınız sözlük manası. Niye? Çünkü sonra geldiniz. Sonra. Dini manada ise bu sonra gelme alınıyor istilah haline getiriyor. Diyor ki peygamber aleyhissalatü vesselamın irtihalinden sonra dini sahada icat edilen şeylerdir. Bakın hı hı. Demek ki e, kelime manası sonradan meydana gelmek, sonradan olan olaylar bu mana istilahlaştırılıyor, terim olarak kullanılınca peygamberimizin ahirete irtihalinden sonra dini alanda icat edilen ve bir sünneti ortadan kaldıran veya dini bir emri ortadan kaldıran şeylere ne denir? Bid'at denir. Bid evet. Şimdi alalım birer birer. Kandiller Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan sonra mı meydana geldi? Evet. Mesela kutlama olarak bir camide toplanıp Efendim veya bir evde veya bir konferans salonunda kutlama olarak doğru. Peygamber aleyhissalatü vesselam ve sahabe-i güzün döneminde yok. Tamam bunu teslim edelim buraya. Diyelim ki şimdi minareler. Peygamber aleyhisselatü vesselam döneminde var mı? Yok. Yok onlar evet. Sahabe döneminde var mı? İşte dört büyük halife döneminde. Yok. Tamam. Tesbih. Namazdan sonra elimizde çektiğimiz hatta zikir aleti olarak kullandığımız tesbih. Peygamber aleyhisselatü vesselam döneminde var mı? Yok. yok yine. Hı hı. Müslümanlar neyle çekiyorlar? Parmak boğumlarıyla çekiyorlardı. Veyahut da işte Hazreti e, Ayşe annemizin yanılmıyorsam şu anda e, yaptığı gibi önüne birkaç taş koyarak sayı tutturmaya ne yapıyorlardı? Çalışıyorlardı. Her halükarda bunlar Peygamber aleyhissalatü vesselam döneminde yok. Peki yokluğun tamam. Ama Bunlar bir sünneti veya efendime söyleyeyim, bir dini emri ortadan kaldırıyorlar mı? Hayır. Tesbihe bakalım. Tesbih bir sünneti veyahut da dini bir emri ortadan mı kaldırılıyor? Yoksa sünnetin eksiksiz ve fazlasız olarak yerine getirilmesini mi sağlıyor? Yerine getirilmesini sağlıyor. O zaman peygamberden sonradır ama dini bir emri veya bir sünneti ortadan kaldırmadığı için bidat ne yapamaz? Denemez bana. Evet. O zaman nedir bu? Bu bahtır. İsteyen tespih kullanarak çeker, isteyen de efendim el boğumlarıyla bu zikri tamamlar. Minare evet peygamberimizden sonra yapılmıştır. Camilerin çatıları peygamberimizden sonra yapılmıştır. Peki bunlar dini bir emri veya peygamberin bir sünnetini ortadan kaldırıyor mu? Hayır, hayır. Ne yapıyor peki? Aksine dini bir emrin daha iyi duyurulmasını sağlıyordu. Hapırlörler çıkmazdan önce müezzin efendi oradan ne yapıyordu? Çıkıyordu e, yüksek sesiyle. Herkese ne yapıyordu? Namaz vaktinin girdiğini ilan ediyordu. Sesinin ulaşmadığı yerlerden de müezzin efendi orada dolaştığı vakitte insanlar ha ezan okunuyor, namaz vakti gelmiş deyip ondan sonra akdesini alıp namaz kılıyordu. O zaman demek ki dini bir emrin yapılmasına ne yapıyor? Yardımcı oluyor. Onun için de Müslümanlar ta o günden bugüne minareler yaparak Ülkelerinde dini hizmet yaptıklarına inanır ve bağış yaparlar. O zaman minareye biz bid'at diyemeyiz. Camilerin çatısı. Peygamber aleyhisselatü vesselam döneminde yoktu. Yağmur yağdığı vakitte içeri akıyordu yağmurlar. Şimdi Müslümanlar çatıyı kapattı diye bid'at mı işlediler? Hayır. Dini bir emrin daha güzel bir şekilde yerine getirilmesi ne yaptılar? Yardımcı oldular. O halde buna bid'at ne yapılamaz? Denemez. Denemez. Ha, gelelim mevlid kandillerine. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam döneminde toplu bir kutlama yok. Tamam yok. Kabul. Peki bir sünneti veya bir emri, dini bir emri ortadan kaldırıyor mu? Hayır. Hayır. Aksine Müslümanlar bir araya geliyorlar. Gerek Peygamberimizin doğumuyla ilgili olsun, gerek hayatıyla ilgili olsun, gerek sünnetiyle ilgili olsun, gerek mucizeleriyle ilgili olsun, gerekse başka konular. Ne yapıyorlar? Biri konuşuyor. Diğerleri dinliyor ve dini bilgilendirilme yapılıyor. Hiçbir şey yapılmadığı yerde Kur'an-ı Kerim ve salatı ı selamlar getiriliyor. Peki Kur'an ve salat-ı selamlar getirilen bir meclise bidat denebilir mi? Denemez. denemez. Bidat denemez. Bu bir dini yönü. Kısaca söyledim dini yönü. Şimdi bir de sosyo-psikolojik ve sosyo-kültürel yönü vardır. İnsanları, toplumları, Devletleri ayakta tutan örf ve gelenekler vardır. Örf ve genelekler vardır. Eğer siz bu örf ve gelenekleri örseler ve, ve bunları çeşitli adlar altında yok ederseniz o toplum birer birer birer dağıtılır. Ne bir bakarsınız ki paramparça olmuşsunuz. Niye? Çünkü hayat boşluk kabul etmez. Hayat ne yapar? Boşluk Mutlaka siz birisini kaldırırsanız onun yerine gelir birisi oturur. Şimdi, Mevlid kandilleri bid'attır diyenler, Mevlid kandilini ortadan kaldırırlarsa, geçmişte biliyorsunuz bazı hocalarımız hata yaptı. Türkiye darul haktır dedi, cuma namazı kıldırmamaya kalktılar. İnsanları cumadan uzaklaştırdınız, Soğuktular, camiden doğru. uzaklaştırdınız. Efendim bazı hocalar bilmeden, hoca diyorum çünkü hoca bunlar sonuçta, ama ilmi yeterlilikleri yok. Bunu da kabul etmemiz lazım. İlmi yeterliliği yok bu insanları. Efendim oruç tutmayan bayram namazına niye geliyor, ne hakkı var dedi? Milleti bayram namazına uzaklaştırırsanız. Bu şekilde insanları camiden, cemaatten ve e, dini olarak toplandıkları evlerden veya işte efendim kültür salonuna uzaklaştırırsanız. Bu alanı kapatırsanız hayat boşluklarının birisi gelir oturur buraya. Ne oturur? Yılbaşı kutlaması oturur. Sevgililer günü oturur, Oturmuşlar. anne baba günü oturur, bilmem ne gelir oturur buraya. Peki bir insan camide dini bir hakikati emretmek mi güzeldir? Yoksa onu tamamıyla dini hakikatlerden uzak, bugün bunu vesile ederek, vası ederek din anlatmak yerine, evde başı boş bırakırsanız televizyonun karşısına geçer, göz gördüğünü beyinde üç gün sonra kabul eder. O e, İslam ahlakına ve edebine aykırı sahneleri seyreder. ve hatta efendim bilmem neleri izler. Ne doldurdu beynini? Bunu çocuklarımız için, gençlerimiz için koyun bakalım. Ne doldurur bunların beyinlerini? Male yani şeyler doldurdu. Dinle alakası olmayan, hatta dinin tasvip etmediği binlerce şey ne yapar? Doldurur. Yarın pazar günü mevlüt kandili. Siz evinizde peygamberin doğumuyla ilgili hiçbir alternatif bir şey yapmayın gerek yemeğinizde olsun, gerek efendim çocuklarınızla aile olarak tebrikleşme olsun, gerek başka bir şey. Sıradan bir gün gibi yani. Dün neyse bugün pazarda böyle dediğin gidin. Çocuk peygamberin doğumunu hiç duymadı. Okulda duymadı, sokakta duymadı. Peki bu boşla ne oturur çocuğun beyninde? Oraya mutlaka bir şey oturur. Onun için mevlitler, mevlit kandilleri bid'attır diyen insanlar, sosyo kültürel olarak, efendim psikolojik olarak, tamam mı? örf ve adetleri yıktıklarında buraları nelerin doldurduğunu bilmiyorlar. İşte bu toplumun Osmanlı'dan bugüne kadar Müslüman kalmasını beğenmedikleri hutbeler, beğenmedikleri vaizlerin, vaizlerin vaazları, beğenmedikleri insanların evlerde yapmış olduğu sohbetler ayakta tuttu ve bu millet dinini, imanını korudu. Onun için kardeşlerimiz bir sözü söylediği vakitte, bu sözden kim istifade eder? Bu söz neyi ortadan kaldırır? İyice dikkat etmeleri lazım. Bizi bir şeye davet ediyorlar. Mevlit kandilleri bir daf attı. Biz kutlamayalım, camilere gitmeyelim. Tamam gitmeyelim. Bir daf kabul edelim. Acaba bu söz söylendiği vakitte Müslümanlar mı kar kazanıyor? Yoksa zındıka takımı, ehli küfür takımı mı kar kazanıyor? Ya herkes toplamak için milyonlarca para veriyor milyonlarca reklam yapıyor. Bir araya getirip insanlara bir şey aşılamak, bir şey öğretmek, bir şeye kanalize etmek için bizim Müslümanlarımız hazır camilere geliyor. Hazır efendim işte sohbet yerlerine geliyor. Bunlar bir detraman gelmeyin. Kime hizmet ediyor bu insanlar? Yine teravih... Eğer söylediği teravi, sözün teravi de farkında de değilse olmuştu. gaflettir. Gaflettir. Eğer söylediği sözün farkındaysa Müslümanları camiden cemaatten uzaklaştırdığında büyük bir vebal altındadır. O nedenle bu kandiller bidat değildir. Onun için de gerek Selçuklu toplumunda, gerek Osmanlı toplumunda, gerek Cumhuriyet toplumunda biz Müslümanlar arasında camilerimizde kutlanmıştır. Ve kutlanmaya da ilelebet inşallah devam edecektir. Bunlar asla asla bidat değildir. Evet.